Evet Avrupa ne konuşuyor çok yoğun bir gündem var. Bir de Kesin. yangınlar da var tabii. Evet çok yoğun bir gündem var. Bu Akdeniz ülkelerinde Güney Avrupa'da çıkan yangınlar Avrupa medyasının da konusu biliyorsunuz sadece Türkiye değil Avrupa'da pek çok yerde yangınlar var özellikle İtalya'da İspanya'da Yunanistan'da örneğin İtalya'da hafta sonunda 800'den fazla noktada yangın tespit edilmiş bazı turistik bölgelerde turistler tahliye ediliyor ee, Yunanistan'da ne, önceki gün Atina'nın kuzeyinde bir sanayi bölgesinin ne yaklaşan bir yangın olduğu orada yüzlerce binlerce insan evlerini terk etti Varibobi ee, dolayı... değil mi? Evet, evet pardon? Varibobi galiba adı e, oh, Evet var. Evet Evet, ee, Yunanistan'da örneğin 1987'den sonra e, en yüksek sıcaklıkların e, yaşandığı e, tespit ediliyor. E, ve işte bu orman yangınları içerisinde bir e, yaz geçiriyoruz. Kimi yorumcular e, artık bunun iklim krizinin bir işareti olarak ele alınması gerektiğini acilen e, söylüyor. E, Slovakya'dan Dennik gazetesinden bir yorumcu da şöyle demiş. Avrupa'da bu yazı temsil eden görüntüler otellerinin balkonlarından, plajlardan, yakın tepelerdeki büyük yangınları izleyen turistler olacak. Türkiye, Yunanistan ve şimdi Hırvatistan her şey Titan'ın güvertesindeki orkestrayı hatırlatıyor demiş. Böyle turizm bölgelerinde bu yangınları izliyoruz ve ciddi bir Almadan da geçiyor bu haftalar. Evet evet çok vahim hem görüntüler hem de bilgiler bütün sıcaklık rekorları tarihi sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı çeşitli ülkelerden yani 44, 45, 46 dereceli gölgede Yunanistan'dan da görüldüğü Türkiye'den de çok kaygı verici bir gelişme var ve Titanic benzetmesi de gayet yerinde tabii. Evet. E, buradan e, diğer ülkelerde olan e, irikli ufaklı olaylara geçelim. Evet ise e, kuryelerle, motorla ya da bisikletle e, sipariş taşıyan e, kuryelerle ilgili önemli gelişmeler oluyor. Bu aslında genel olarak Avrupa'daki istihdam piyasasıyla da ilgili bir e, gelişme. E, o nedenle önemli. E, şöyle aktarayım, bu İspanya'daki e, kuryelerden birisi... Kurye şirketlerinden de kurye şirketlerinden birisi Glovo. Glovo'da çalışan bir çalışan, Glovo'ya hizmet veren bir çalışan mahkemeye dava açıyor. Diyor ki Glovo beni e, serbest çalışan olarak e, çalıştırıyor. Ben serbest meslek erbabıyım, sigortamı kendim ödüyorum. İşte kaza olduğu zaman bunu kendim karşılıyorum ve ayrıca son derece kötü e, koşullarda çalışıyorum. Oysa ki benim şirketin kadrolu çalışan olmam gerektiği bir dava açıyor. E, uzun birkaç yıl süren bu davanın sonucunda netice. Detay, e, bu sipariş şirketlerinin çalışanları serbest meslek erbabı olarak dışarıdan çalıştırmaması gerektiğini, kendi kadını e, olması gerektiğine hükmetti. Bunun üzerine de İspanya'daki hükümet e, işverenlerle ve sendikalarla, işçi sendikalarıyla görüşerek bu konuda bir yasal düzenleme yapmaya karar verdi. İspanya'da bu şekilde 30 bin çalışan var ve bu Avrupa'da, Türkiye'de de aynı zamanda gittikçe yaygınlaşan bir çalışma modeli. İşte buna göre şirketler kendi bünyelerinde çalıştıracaklar, çalışma koşulları iyileştirilecek. Ayrıca şöyle e, enteresan bir nokta da var e, bu çalışma modeliyle ilgili. E, yapay zeka ya da belli algoritmalar e, bu çalışma koşullarını belirliyor aslında. İşte siparişleri ne kadar sürede teslim ettikleri, müşterinin memnuniyeti, onlara verilen puanlar, e, bunlar kendilerine iş gelmesini, iş sırasında öne geçip arkada kalmalarına falan etki ediyor. E, ve bütün bu algoritmalar da aslında şirketin elinde. Bu da asimetrik bir e, güç ilişkisi doğ doğuruyor şirketle kuryeler arasında. E, yasa ee, çalışanların bu motokuryelerin e, algoritmalar ve yapay zekaların nasıl çalıştığı konusunda bilgilendirilmesini de e, öngörüyor. Böyle bir yasa vardı. E, Mart yasa hazırlığı vardı. Mart ayında bu konuda anlaşma yapılmıştı sendikalar ve işverenlerle. Bunun üzerine geçtiğimiz hafta yemek siparişi Teslim eden Deli Deli Delibiro şirketi İspanya'dan çekilme kararı aldı. Bizim burada bu şartlarda çalışmaya devam etmemiz için diğer ülkelere kıyasla daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor dedi. E bunun üzerine de zaten yürümekte olan tartışma İspanya'da tekrar e, alevlendi. Kimileri bu yasanın bir istihdam kaybına e, yol açacağını, işte çalışanların şartları iyileştirmeye çalış Çıldırlarının toptan kaybedileceği anlamına geleceğini söylüyor. Ama kimileri değil bir onun buradan çıkmasını sevindirici bir haber olarak görüyor. Örneğin bir İspanyol yorumcu şöyle demiş. Baskıcı bir şirketin çalışan dostu yasaların çıkarılması nedeniyle ülkeden çekilmesi İyi bir hal, işveren işverene alıyor, çalışanlarınsa yüzü gülüyor demiş. Bunu e, hani bizim ülkemizde de bu sipariş e, yaygınlaşan e, bir şey e, bilmesine e, bu konuda belki e, birilerinin kulağını kaçar diye de özellikle aktarmak istedim. Türkiye'de de binin üzerinde motokurye var. Özellikle göçmenler, liseli öğrenciler kayıt dışı olarak çalışıyorlar bu alanda. Binin üzerinde ülke çapında öyle mi sayı? Evet evet evet. Küçük evet. Bir ordu yani. Abi, evet evet. Azmış aslında yani bin. Çok evet. Küçük bir rakam. Evet ben ben öyle not almışım ama bunu kontrol edeyim gelecek hafta tekrar söyleyeyim. Ben de şey haberlere bakarken oldukça çok iyi düşünmüştüm. Şimdi size söylerken bana da az geldi. Evet. Belki orada bir hata yaptım. Sonra bakayım düzelteyim ya da teyit edeyim bunu. Tamam. Böyle İsveç'e geçelim. Ee, şimdi özür dilerim hatta... hemen hemen şey yapayım şu anda internetten mat, baktım Türkiye'de kayıtlı motosikletli kurya sayısı 982 bine ulaştı diye haber var bin, bin, Evet bir <gülüyor> milyona yaklaşmış. Evet, Eğer evet. Bu, bu tabi şey e, e, ruhsatlı yani belki her birisi yapmıyordur ama böyle bir ruhsatlı var anladığım kadarıyla. Evet evet evet bir, bir, bir ruhsatlar var bir de kayıt dışı çalışanlar var. Evet, doğru. evet gerçekten koca bir ordu. Evet. İsveç'e geçelim Onur Haftası pek çok ülkede Haziran ayında kutlanıyor ama İsveç'te ve başka bir ülkede de bu ay kutlanmaya başlayacak bu Onur Haftası'nda İsveç ordusu son derece ilgi çekici bazı paylaşımlarda bulundu işte bir gazeteyi İsveç'in en çok satan gazetelerini alanlar ilk sayfasında İsveç ordusunun bir ilanını gördüler bu hafta başında. Bu ilanda işte 7-8 kişilik bir asker grubu, işte üniformaları içerisinde böyle kahramanca bir bayrak taşıyorlar. Taşıdıkları bayrakta da şu bayrağı. Ne bayrağı? Ve Gökkuşağı. Gökkuşağı bayrağı. Hmm. E, LGBT'lerin e, bayrağı. E, ve ışıkmaya değer bir bayrak e, yazıyor bu fotoğrafın altında. E, ya da bir başka e, görsel işte asker botları var. E, asker botlarının ipleri gökkuşağı renginde e, ve o yazıyor. Her zaman Düz adım yürümüyoruz. We do not always march straight. Yani <gülüyor> burada işte e, e, hep heteroseksüel değiliz, e, düz cinsel değiliz e, diyorlar. Evet, e, straight e, heteroseksüellikle eş anlamlı olarak kullanılıyor. Ona gönderme yapmışlar. Evet, evet, evet, evet. E, aynı zamanda e, bu hafta belli etkinlikler e, yapacaklar işte İsveç askeri bandosu onur haftası için çalacak. Ayrıca paraşütçüler atlayıp gök kuşağı bayraklarını taşıyacaklar. bununla birlikte bir açıklama da yaptı Milenyum'dan bu yana onur yürüyüşüne katılmaktan onur duyuyoruz. Çünkü bizim için cinsel kimliği, cinsel yönelimi, cinsel ifadesi ne olursa olsun insanların eşitliği için mücadele etmek, ayağa kalkmak önemli diyorlar. Ayrıca yani biz şöyle bir ifadeleri de var. Biz İsveç'i savunuyoruz, ülkenin çıkarlarını savunuyoruz. Özgürlüklerimizi nasıl istiyorsak öyle yaşama hakkımızı savunuyoruz diyorlar. Yani gerçekten güçle, erkeklikle özdeşleştirilmiş olan ordunun e, LGBTİ'lerin onur haftasında böyle paylaşımlar yapması e, buradan bakınca son derece iniyor. E, Buna bazı karşı çıkanlar da olmuş. Demişler ki orduyu siyasete karıştırmayın. <gülüyor> <gülüyor> Siz işinizi yapın demişler. Ama genel olarak medyada tepkiler olumlu. Sen gazetesinden bir yorumcu şöyle diyor. Ordu demokrasinin değerlerini paylaşmıyorsa demokrasiyi nasıl savunabilir? Cinsel azınlıkların hakları... Tartışmalı kabul edildiği sürece silahlı kuvvetlerin kuşağı bayrağını göndere çekmesi son derece önemli, diyor. Evet. Değişik yani pek sık graflanabilecek <gülüyor> türde bir şey değil gerçekten. Kesinlikle. E, kısaca şeyden bahsedeyim. E, ABD'li dondurma üreticisi Ben and Jerry Evet. E, evet e, ben Jerry e, Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'teki İsla, İsrail yerleşimlerinde satış yapmayacağını açıkladı. Bu açıklamayı yaparken de işgal altındaki Filistin topraklarında ürünlerimizi satmak şirket değerlerimizle örtüşmez dedi. E, buna hani İsrail'den tepki geldi, bunun e, işte bunun onlara e, mali bir Better diye de açıklamalar da yapıldı. Hani bu cirolarını düşürecek mi, artıracak mı, nasıl olacak e, bilinmiyor. E, ama şu da var, e, aynı zamanda iklim konusunda, LGBT'yi hakları konusunda da kampanyalar yapmış. Ayrıca George, George Floyd'un ölümün ve beyazların iktidarını sonlandırmak için de çeşitli kampanyalar e, bir şirket bu. E, kimileri bunu ikiyüzüce buluyor. diyor ki. İşte Çin'de Uygurlu, Uygurlara e, zulmediyor, e, Çin'de ürünlerinizi satmayı o e, zaman diyor. E, kimileri de diyor ki işte iklim konusunda, ıkçılık konusunda, insan hakları ihlalleri konusunda şirketlerin e, bu tip e, kampanyalar yapması son derece olumlu. Uluslararası hukuk bilinci asgari bir norm olmalı diyor bir e, yorumcu da Hollanda'dan. Evet, Ben Enceri'nin kendileri, kurucuları da şimdi artık yönetiminde değiller. Emekliye ayırmış durumdalar kendilerine ama kampanyalara devam ediyorlar. Ve onlar da söylüyorlar, biz yani ne kadar önemli dava varsa hepsini işgal altında tutulmasına da karşıyız. Kendimiz de Yahudiz aslında ama başımıza gelenler bunlardı zaten. İkinci Dünya Savaşı'nda da şimdi de iklim de dahil olmak üzere her türlü e, olumsuz e, şirketlerin, büyük şirketlerin e, başımıza açtığı belaları karşısında durmaya devam edeceğiz. Ve şirketi de bu şekilde doğru bir eylem yapılmak için teşvik edeceğiz diye demeçte de verdiler. Evet. Evet e, buradan e, son olarak da bir Romanya'ya geçeyim. E, Romanya'da e, Avrupa'nın en büyük e, altın madeni e, olarak kabul edilen Rochia Montana bölgesinde bir e, altın madeni var. E, burada maden çıkarılmasına karşı 20 yılı aşkın süredir e, bir e, mücadele var. E, geçtiğimiz hafta bununla ilgili de önemli bir gelişme oldu UNESCO bu bölgenin dünya kültür mirası listesine alınmasına karar verdi. Üstelik acil tehlike altındaki kültür mirası listesine alınmasına karar verdi. Çünkü burada aynı zamanda çok eski dönemden Roma döneminden kalma 2000 yıllık altın galerileri var. Hem tarihi olarak çok önemli bir bölge, aynı zamanda doğal olarak çok önemli bir bölge. Burada altını çıkaracak şirket normal şartlarda bunun için anlaşmış olan şirket Kanadalı bir şirket işte bu dağ tepelerini tıraşlayacak bu tarihi galerilere zarar verileceği düşünülüyor ve siyanürle çıkartacak bu altını ve şimdi bu karar şimdi onun iş yapmasını son derece zorlaştıracak burada önemli bir nokta Romanya hükümeti de aslında en başta bu projeyi destekliyor ve %20 de paya sahipmiş Romanya Devleti. Ama bu mücadeleden sonra, çevrecilerin mücadelesinden sonra 14. yılda şey yapmış, tamam artık desteklemiyorum demiş. Ve burayı UNESCO'ya Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alması için götüren de Romanya Hükümeti. Şimdi bu... Altın madeninin çalışmaması, e, aynı zamanda bu UNESCO kararının e, bölgede bir ekoturizmi, kültürel turizmi de e, getireceği, bu, bunları canlandıracağı e, söyleniyor. Bunun da bölge için son derece önemli ve olumlu bir karar olduğu söyleniyor. Evet, bayağı uygunç gelişmeler yani. Evet, evet. Evet. Biz Türkiye'de orman yangınlarıyla boğuşurken, Avrupa'nın bir kısmı da boğuşurken böyle ülkelerde bu tip gelişmeler de oluyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.